hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tüm okullar, üniversiteler ve devlet kurumları tatil edildi. İran medyasına göre Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abit Meleki, kentteki hava kirliliği seviyesi ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Meleki Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi son derece sağlıksız koşullar nedeniyle toplandı. Salı günü hava kirliliği yoğunlaşacak bu nedenle Tahran'daki tüm kurumların, üniversitelerin ve tüm yaş grupları için okulların kapatılmasına karar verildi, dedi. Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlarla yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz Tahran'daki hava kirliliğini arttıran etkenler arasında. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Eğri Dağı'nda eteklerindeki Örencik köyünde 9 bin ağacın işaretlendiği öne sürüldü. Köyde yaşayan Seyfi Akçakaya ağaçların üzerindeki işaretleri göstererek dava süreci devam ederken madencilik şirketi proje alanı içerisindeki yaklaşık 9 bin ağacımıza işaretleme ve damga yaptı. ''Mahkeme süreçleri devam ederken yürütmenin durdurulmasının çıkmaması şirketin elini güçlendirmekte ve onu teşvik etmekte ama biz mücadelemize devam edeceğiz, ağaçlarımızı kestirmeyeceğiz.'' dedi. Anka Haber Ajansı'ndan Dilan Kutlu'nun aktardığına göre, ''Börencik Köyü'nün dibine vurulmak istenen maden ocağı hedefinde Sima ve Emet ilçelerinin sınırları içerisinde kalan 2181 metre yüksekliğindeki Eğri Gözdağı var.'' Madencilik şirketi Örencik köyünde açacağı madenden her yıl 850 kilogram altın çıkarmayı planlıyor. Eğri Gözdağı yöre halkının önemli geçim kaynağı. Eğri Gözdağı ayrıca bölgede geçen Simav ve Emet çaylarını da besliyor. Bu iki çay Susurluk ovasını Mustafa Kemal Paşa'nın bereketli ovalarını sulayarak Karacabey'den Marmara'ya dökülüyor. Yani Eğri Gözdağı'na açılacak bir siyanürlü madenin sadece Simav ve köylerini değil, Bursa'ya kadar yüzlerce köyle birlikte Susurluk ve Mustafa Paşa Ovalarındaki tarım arazilerini de zarar vereceği öne sürülüyor. Ayrıca Örencik Köyü yakınlarındaki Tescilli İnçal Doğa Mağarası da maden sahası içinde. 10 milyon yıllık olduğu belirtilen bu damla taşlarıyla dikkat çeken mağarada milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler var. Köylüler ve çevreciler siyanürlü altın madeninin bölgeye yıkım getireceğini ve köylerini terk etmek zorunda kalacaklarını belirterek, bu madeni istemiyorlar. Salda Gölü Koruma Derneği, UNESCO'nun Dünya Doğal Mirası Listesi'ne almaya hazırladığı Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün son halini paylaştı. Görüntülerde su alanların çekildiği ve gölün bataklığa döndüğü görüldü. AK Parti'nin Millet Bahçesi projesi kapsamında inşaatı açılan ve büyük zarar gördüğü iddia edilen Salda Gölü'nde kuraklığın da etkisiyle sular çekildi. Kuruyan alanlar bataklığa dönüştü. Salda Gölü Koruma Derneği gölün son halini paylaşarak görüntülerde gölde ciddi oranda su çekildiğini gösterdi. Salda Gölü için tam koruma talep edilirken Salda Gölü'nü besleyen tek düzgün kaynak olan düden çayına salda göleti yapılmak istendiği de ifade ediliyor. Yani düden çayının önü kesilecek salda göletinin içinde doldurulacak salda gölüne gitmesi gereken su ise bu barajda birikecek. Bölgenin doğal yapısının inşaatlar nedeniyle bozulduğu vurgulanan açıklamada Twitter hesabında yapılan paylaşımda da Salda Gölü özellikle son 3 yılda hızla çekildi. Bu kış çok kar yağmasına rağmen su seviyesi yükselmedi. Su çekilen bazı yerler dağdan sular gelmesiyle birlikte bataklık görününde kazanmış durumda. Kuyu sondajları gölün etrafındaki sulama göletleri ve kuraklık suların azalmasına neden oluyor dendi. İzmir'in Kanal İstanbul olarak tanımlanan Çeşme projesine karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla bir miting düzenlendi. Yüzlerce yurttaşın katıldığı mitingde Soyar, Çeşme projesi İzmir'in kimyasına, aklına, ve ruhuna aykırı dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yarımada bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan Çeşme projesine karşı yüzlerce İzmirli Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. İzmir'e turist çekmek için Çeşme'nin kıyılarının ve parsellerinin yabancı sermaye satılmaması gerektiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar, bu şehirde daha çok talana, yıkıma hiç ihtiyacımız yok. Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Girişim Bölgesi bakanlıkça yapılan planlama çalışmaları ne yazık ki İzmir'in tüm değerlerini tehdit ediyor. Şunu çok iyi öğrendik ki yerel yönetimleri, yerel ekonomiyi korumayan hiçbir turizm baş projesi başarıya ulaşamıyor. Soyar şöyle devam etti. Çeşme projesi çeşmeye ait değildir. Çeşmenin değerlerini yok eden dışarıdan dayatılmış bir kurgudur. Bu proje alanı İzmir'in en kurak, toprak ve su açısından en fakir yerleri. Oysa bu proje aşırı su kullanan golf sahalarını getiriyor. Bölgede farklı tarihlerde ilan edilmiş 11 turizm yeri var. Bu alanların sadece 3 tanesinin onaylı imar planı var. Çeşme'de bunca turizm alanı boşken bu alan imara açılıyor. Çeşme'nin su kaynakları zaten çok kısıtlı. Ulaşım meselenin bir diğer ayağı. Çeşme'nin İzmir'e bağlantılı bir yolu var. Yaz aylarında daha şimdiden bu yol kapanıyor. Böylesi büyük bir projenin trafik için Çözümü ve yolu yok. Kağıt üzerinde ya da dünyanın başka yerlerinde bu proje güzel olabilir. Ama Çeşme projesi İzmir'in kimyasına, aklına ve ruhuna aykırı dedi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Ve İzmir halkı da bu Çeşme'nin projesine karşı bir direnişti. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.